Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Afife Batur. Afife Hocam hoş geldiniz. Hoş teşekkür, geldiniz hocam. Teşekkür Ger ederim, hoş bulduk. Şimdi bugün e, Afife Hocamızla yeniden İstanbul sergisini konuşacağız. E, eski bir serginin evet. tekrarı mıdır, neden yenidendir onu sizden rica ediyoruz hocam. Buyurun. E, bundan 18 yıl önce açılmış olan. Dünya kenti İstanbul sergisinin... ...bir yeniden sunumu... ...söz konusudur... ...bu şeyde, etkinlikte... ...ama ona... ...bakışımızı... ...güncelleştiren ve bugüne bağlayan... ...İstanbul'un... ...bugünü de, bugününe de... ...değinmeyi amaçlayan... ...bir takım ekler yaptık... ...fakat temelde esas olarak e, Dünya Kenti İstanbul sergisinin e, bir özetini sunma sunduk sunmaya çalıştık daha doğrusu. Evet, tarih vakfı olarak. Evet, tarih vakfı olarak, olarak. tabii, bunu. Zaten o ilk 1996 yılında Evet, tarih vakfı tarih vakfının sorumluluğunda evet. ve yürütücülüğünde gerçekleşmişti. Çok da yani, enteresan bir tarih değil mi? Habitat e, Elban'ın da ee, ...bizzat içinde evet, zaten bulunduğu bir süreç... ...sen, sen söylemeseydin ben müdahale edecektim... ...yani Tarih Vakfı ama bu arada Habitat... <gülüyor> ...kapsamında evet. gerçekleştirilmiş bir etkinlikti. Evet, ee, yani Habitat çünkü... E, ...Türkiye'deki sivil hareketin... ...ve sivil toplum kuruluşlarının... ...gelişmesinde de son derece önemli ve, bir... Evet, çok etkin evet. bir rol oynadı... E, ...bir de e, bir sivil... E, ...bu çapta bir e, etkinliğin... ...20. yüzyılın... ...adeta e, son şeyine ...zirvesi, zirvesi, zirvesi olarak değil mi? yapılması... ...bilmiyorum bizi çok heyecanlandırmıştı o zaman... Yani Gerçekten o, çok. O, o konuya girersek esasında söyleyecek çok başka <gülüyor> çok şeyler, şeyler de var. Şöyle yani İstanbul'un bugün işte otellerinde yer bulunmaz. Konferans salonları yüzde yüz neredeyse kapasiteye çalışır hale gelmesinin başlangıç noktası. Biz o Habitat <gülüyor> çalışmaları <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Yani Habitat çalışmaları başladığında bu arada Yiğit Bey de mutlaka hatırlamak evet. lazım. Yiğit Bey. Ee, Türkiye'de 400 böyle bir konferansı düzenleyecek bir yer yoktu ve hayal bile edilmiyordu ve bu şekilde bir çalışmayla çok kısa sürede gerçekleştirmiş. Ondan sonra da gerçekten arkası da e, iyi geldi. Yani İstanbul'un turizm e, şeyinin ekonomisinin canlanmasına korkunç bir faydası oldu. Bunu reklam kısmı evet. bu şekilde bitirelim. <gülüyor> Ay, ben <gülüyor> bir iki şey daha eklemek istiyorum hocam. Aslında Tarih Vakfı'nın e, kuruluşu da ondan iki sene. Evet Öğrensin, çok değil mi? Evet. Yani şimdi hemen. bu 20. Hemen, yılı hemen. nedeniyle 20. yıl 20. dönümü evet. nedeniyle evet. E, bu etkinlik yani biraz da biraz hızlı de. bir şekilde sizden panayır <gülüyor> ne nasıl da hızlı <gülüyor> express <gülüyor> ee, evet. hızlıyla adeta e, pus, çok acil bu, şey bu serginin bir, sanıyorum kaderinde bu var yani e, şeyde evet. biliyorsunuz habitatta evet. esasında başka yerde yapılacak olan bir konferans kan son dakikada Türkiye, Türkiye aktarılmış. daha doğrusu, son dakika demiyim 92 de Türkiye'de yapılmasına karar vermiş fakat iki sene bir türlü kimin düzenleyeceği hangi kuruluşun bu işi yürüteceği belli olmadığı için sallanmış sonra 4'te ve son dakikada bir piyango olarak toplu konut dersi verilmiş bir şeydi. <gülüyor> ve de çok büyük bir faaliyeti, çok geniş bir şeyi, çok kısa sürede büyük başarılı yapıldı. Ve e, bu e, bir şey değildi yani bir ticari faaliyeti, evet. bir, bir bilgi, entelektüel bir girişim ve e, bir e, kültür olayıydı. Olayı, Bizim yıllardır artık o, e, habitattan sonra hemen hiç rastlamadığımız bir e, durum. Çünkü şimdi ticari olarak e, e, ihraç, ithal bilmem ne bir yıl e, etkinlik yapılıyor. E bakar Aa. mısınız Elvan bile hocam toplu konut diyor. İşte Toki'nin Evet. Hı hı. Ta kendisiydi bütün Ama bunları gerçekten. Ama tezgilen TOKİ e, yoktu, bu vardı. Evet. Yani evet. böyle evet. müthiş bir etkinlik yapıldı. Evet. evet. O zamanki Dünya Tok, TOKİ farklıydı yani. Evet Tabii. o zamanki evet. Tabii. TOKİ Zaten farklıydı. Zaten farkı belli oluyor. Evet. Evet. <gülüyor> Habitat düzenlemesinden. Evet. evet. Böylece bir tarihi de özetlemiş olduk hocam. Evet. Şimdi bu sergiyle ilgili bilgilere devam edelim lütfen. E, şimdi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 şey yapmış, birleşmiş bir durumdalar ve bir sergi İstanbul'landıtan bir sergi ne coğrafyasından bağımsız olabilir ne tarihinden ve de tabii ki ne de bugününden bağımsız olabilir çok karmaşık bir şeyle sistemle ya bir olguyla karşı karşıyayız ve ben bunu nasıl bir konsepte dönüştüreceğim? bir takım öneriler geliştirdim. Tarih vakfı yönetimine ilettim bunu. Ve önce bir anket yapmamızı istedim. Tarih vakfı üyeleri arasında hemen kısa vadeli çok açık bir anket yapalım. Herkes böyle bir şeyi nasıl düşünüyor? Oradan bazı fikirler toplayalım. Çünkü böyle bir şey çok iddialı bir iş.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 ...bütün mimarlık ve İstanbul Üniversitesi'nin e, tarih ve e, arkeoloji e, hocalarına da gönderdik. Evet, yani ve sizin üniversite İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi. Üniversitesi. Ee, ve oralardan gelen önerileri aldık. Sonra e, yine e, benim önerim üzerine... E, ...Tarih Vakfı bir küçük düşünce komisyonu kurdu. Hı hı. O düşünce komisyonunda benden başka...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 Ee, Buna evet. sonra girelim. Pekala, evet. anladım hocam. Yarayacak parmaklar. Evet, yani 96'dan bu yana, hatta siz iki yıl önce başladığınızı evet. diyorsunuz, demek ki evet. 94. E, yani evet. güzel bir zaman Aynen. geçmiş arada. Evet. Ee, öyle bir şey yapalım diye düşündük ve sonra e, serginin ana içeriğini.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 sergileyeceğiz burada nasıl neyi sergileyeceğiz bir de tabi bunu nasıl sergileyeceğiz çünkü e, bize şey verilmişti darphane amire binası darphane amire binası tarihi bir bina büyük koskocaman, koskocaman yani. ve harap durumdaydı evet. yani e, bir iki tabi sağlam odası bölümleri filan vardı ama bir kısmını da hatta çatıları matıları yoktu kalkmıştı tabii. deşemeleri bozulmuştu duvarlarının badanaları dökülmüştü ne yapacağız? Sıvaları ve badanaları. Sıvaları, badanaları dökülmüştü. Şimdi ne Hatta yapacağız? Te tehlikeli bir e, e, yapı olduğu da söyleniyordu. söyleniyordu. Evet. E şimdi biz dolayısıyla bir de böyle tarihi bir yapı dokunamıyorsunuz da. Yani mümkün değil. Çakmak e, mümkün değil. Çivi çakmak mümkün değil. E, ben kendim e, mimarlık tarihçisiyim, restoratörüm. E, başkasına yaptırmadığım bir şey kendim yapabilir miyim? Yapamam. Onun üzerine nasıl yapalım? Buraya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 şeyle çok iyi uyuştu. Binayla. Binayla. Çünkü hı hı. arkada bir tarihi doku var. O dokuya dokunmuyorsunuz. Ama önde alabildiğine modern bir sistem. Evet, taş duvarlar ee, bir de ahşap si şey, çelik, çelik teller. Çelik evet. teller. Çelikten şeylerle. Öyle bir kurgu yapıldı. Şimdi bunun üzerine ne gelecek? Şimdi her tarafı kapısı bacası açık bir yer orası. Oraya Topkapı Sarayı'ndan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 Nasıl sergileyeceğiz Sergici. ikinci soru ee, Bu nasıl sergileyeceğimizin... ikinci aşaması e, bu sergileme e, konsepti e, tarzı şeysin olacak e, modeli ne olacak şeklindeydi. E, uzun işte uğraşmalar uğraşlardan tartışmalardan filan sonra e, bir şeyle tasarım ekibiyle çalışmayı ve e, e, şeyler,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 gittiğiniz zaman da göreceksiniz. Hem yazılar var. Yani diyelim ki İstanbul'un fethini mi anlatıyoruz? Hem Tursun Bey'in tarihinden yani Fatih'in tarihi Tursun Bey'in tarihinden alınmış cümleler var orada. Hem Dukas'tan, hı hı. Bizanslı tarihçi. Ondan alınmış dizeler var. Hem başka yazarlardan var. Hem şeyle Osmanlı eski yazı harflerle yazılmış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 bilgi notları 10 bin civarındadır, hatta açmıştır ve bunlar e, tarih vakfının arşivinde duruyor. Hı hı. Herkes hı. ve yedi tane bölüm e, oluşturduk. Her birine daha doğrusu birer sorumlu getirdik. Mesela e, prehistorya'dan Mehmet Özdoğan sorumluydu veya daha öncesinden Albert Berger e, şeyden e, Bizantyondan. E, şu anda da aklıma gelmiyor. Her konuyu ee, soru olanla. Evet, e, Tam da uzmanınla. Türkiye'deki yerel yönetimler gibi çalışmışsınız hocam. Onlar da hep <gülüyor> böyle yaparlar ya. E, yani, evet, evet, Mesela Bizans bölümü Ayla Ödekan'ındı. Evet. Ee, Osmanlı'nın erken dönemi etemel deminde. Geç dönemi benimde. Moderni Atilla Yücel'e havale etmiştik. Böylece uzmanlardan toplanan bilgileri e, Eray Makal ve Şölen Bazman ...şeylere çevirdiler. Artistik panolara. Panolara. Çevirdiler. Ki büyük boyutlu. Büyük boyutlu. Hatta küçük boyutlu. Değişik. Değişik. Hiçbir evet. standart getirmedik. Ee, şeyinize sizin... ...yaratınızın... E, ...nasıl denir... ...istediği ölçekte... E, ...boyutta yapın dedik. Evet, Ve bu bize tabii... E, ...sergilemede de... ...esneklik tanı getirdi. Şey yaptı. E, Bir yandan yani. da o harap binada... E, geçici bir onarım yapıldı değil mi yani ee, çok fazla bir onarım yapılmadı sadece evet. bir temizleme operasyonu operasyonu yani bir de çatıda bir belli çatıda noktaları çatıda çatı akmaları önlendi, önlendi. Evet. Evet. evet onun dışında bir şey yani, yapılamazdı zaten şey, bahçeden biliyorsunuz toprağa gömülü minibüs falan çıktı orada yani öyle bir evet hani, sonra bir, bir temizlik yapıldı deniyor ama temizlik de inanılmaz miktarda şey gerçekten çöplük vardı Çöplük vardı orada, çöplük orada. Vardı orada. ve sonra o da hatta şey ...gazeteleri konu oldu filan... ...sonra oradan toplanan... ...şeylerin gerçekten... ...çer çöp olduğu... Da, evet. ...yani arkeolojik o, o malzeme olmadığı... O, o, ...o da bir evet. zamanda sorun, çıktısı, sorun doğrudu. çıkmıştı. Sorun çıkmıştı. Ee, ve böylece... ...dediğim gibi 7000 metrekarelik... ...bir sunum... ...denizi oluşturduk. Ee, bunu yani çeşitli... ...şeylerle... ...çok da ses getiren bir evet. sergi oldu. Çok sergi o şey evet. oldu... Ve, yani hem e, Türkiye'de hem yurt dışında. Yurt dışında zaten habitat e, şeyleri, e, habitata gelenlerin tümü bizim oraya geldiler. Evet, hepsine Evet, oraya tabii e, çok güzel kafeler falan da e, evet. düzenledik. E, daha neler yapıldı yani bunu şey yapmak için. E, mesela e, bu kronolojik şeyin dışında, bakın ben şöyle bir kronoloji e, öner, öneriyordum tarih öncesi çağlarda İstanbul M.Ö. 700 yıl eskiden başlayarak, Bizantiyon 700. yıl 324'e kadar ve sonra Konstantinopolis dönemi 1324'ten 1452'ye Osmanlı dönemi 1453-1700 Geç Osmanlı 1700-1920 ve nihayet Cumhuriyet dönemi. Böyle bir kronolojik bölümleme yaptık ve dediğim gibi herkes her sorumlu bölüm başkanı kendi bilimsel e, şeyinden birikiminden, birikiminden. E, sorumluydu. Evet. E, ve de ayrıca bu kronolojinin dışında biz orada bir moda odası yaptık. Moda tarihi odası. Evet, hatırlıyorum. E, orada bir müzik, müzik tarihi odası. odası yaptık. <gülüyor> ve orada e, programcımız Ersu Pekin'in e, evet düzenlemesinde koordinasyonunda evet, evet. Ve de e, bugün kimselerin aklına gelmeyecek bir şey. Vacco ile e, şey kurduk. Onun sponsorluğunu aldık. Ve e, Vacco mağazası bizim bulduğumuz e, şeyleri, malzemeleri, e, fular e e, ve tişört e haline getirdi. Evet. Ve onları sergi boyunca biz e, yani böyle su gibi sattık. Evet. Yani... Ee, kimsenin böyle küçük sanatçılar e, şeyler yaptılar. Bizim buluntularımızı kullanarak. Hı. Yani bulduğumuz bilgileri kullanarak e, orada e, o sergiye özgü yapıtlar ürettiler ve satıldı. Onlara. Objeler. Objeler yapıldı. Yarattılar, Ama en evet. çok e, Vakko'nun şartları satıldı. <gülüyor> <gülüyor> yani e, o mesela müthiş bir destekti. Şimdi orada evet. o serginin hazırlanışında böyle dünya kenti e, şey altında yapıldı. Hem coğrafi olarak, tarih olarak. Bu evet. bugünlü bir dünya kenti. E, peki şimdi bugüne taşırken e, aynı konseptle taşımak mümkün oldu mu? Aynı konseptle tabii taşımak zor. Çünkü İstanbul'u dünya kenti yapan olgu ...coğrafyasının az evvel söylediğim gibi... ...benzersizliğiydi. Artı... ...buna eklenen... ...tarihinin... E, ...şeysi... E, ...yüksek e, dokusu... ...diyelim. E, i̇ki tane imparatorluk o dönemin... ...yani e, aşağı yukarı... E, ...üç bin... bin yıl sürmüş... E, ...bir şey dünyanın... E, ...merkezi olmuş bir yer. Yani böyle bir... E, ...merkez... Öyle olduğu için Dünya kenti ünvanını taşımaya hak kazanıyor. Ama bugün ben İstanbul'un böyle bir merkez olma primini artık kullanamayacağını düşünüyorum. En azından kontrolsüz büyümenin getirdiği şeyler, görsel şeyler, defolar Değil mi? Onunla ilgili şeyleri okuduğum zaman bu e, sergiyle e, ilgili yayınlanmış şeyler, evet. e, makalelerde yahut da yazılarda hep o var. Yani o dünya kendisinin içindeki o anıtsal yapılar, onların ön plana çıkışı işte e, oralarda tarihin derinliklerinde çok ciddi kararların aldığı bir şu dünyanın çok önemli bir kısmının yönetilmiş olduğunu filan böyle hissettiren bir şey e, evet. e, e, yapı. Bir, bir döküm, gö, döküm var. var. evet Şimdi birazcık daha gökdelenlere doğru gittik galiba. Evet, o, biraz, o, o şeyler kalmadı. E, daha mi? doğrusu e, elbette o tarihi göl, gölgeleyebileceğini sanmıyorum. Hala umuyorum yani. Evet. Gölgelememesi lazım. Ama o kadar öne çıkıyorlar ki e, bugün evet. e, İstanbul'un yani diyelim ki Hong Kong'dan farkı kalmıyor. Evet, siz zaten hemen giriş katında ee, yeni bir evet. videoyla e, mevcut durumu da e, belgeledik. Sü sürekli gösteriyorsunuz. Doğara evet. e, yansıtıyorsunuz. De, onu e, özellikle e, ben şey yaptım bir süre münever Münevver Hanım'la beraber e, Tarih Vakfı da istiyordu. Evet, yani, tarih Vakfı yani, genel müdürü. Genel müdürü istiyordu. Yani, yani e, Dünya kenti İstanbul. Ama bugün ne? Onun için e, yeni ha ve yeniden <gülüyor> e, sözcüklerini o konsepte ekledik e, ve orada e, değerli fotoğrafçı dostumuz Murat Germen <gülüyor> İstanbul'un e, çeşitli bölgelerinden çektiği e, güncel çizgileri taşıyan güncel çizgiyi yansıtan e, çok büyük e, şeyler sunum panoları mı diyeyim, perdelere yansıtıldı. Perdelere yansıtıldı. Perdeler. Evet. O düzenleme çok etkili oldu orada. Evet. Çünkü ortaya şeyi de koyduk. E, bak, orada sergide yaptırdığımız 1200 ve 1800 ma maketlerini Maketlerdi. koyduk. İstanbul maketleri. İstanbul maketleri evet. ve etrafında bir gökdelen kuşağı, kuşağı var, var etrafı. <gülüyor> ve bir video e, şeysi, dönüyor, oynuyor, sürekli. dönüyor sürekli. Ve böylece o, güncelleştirmeye giriştik. Başarılı. Yani çok çarpıcı bir evet, alan. Orası. Bir orası. Yani daha gi girer girmez. Girer girmez e, Rum İlkokuluna, Karaköy Rum evet. İlkokuluna girer girmez çarpıyor. Evet. Yani o son derece etkili e, olmuş. Sizin bu e, ilk sergiyle ilgili bir giriş yazınız var. Orada şey diyor çok hoşuma gitti de o yüzden. İşte, e, gerçeklik ve söylenci nerede biter, nerede başlar. Yiten nedir? Alttan alta süren damar nerededir? Tarihi Yarımada'nın o görkemli süliyetinin bütünlüğünü hangi sezgi adım adım kurgulamıştır diye. Şimdi arka tarafta o kurguyu biraz daha değiştiren bir takım da kulelerimiz var değil mi? Tabii Tarihi Yarımada'da yaşayanların biz bilelim bilmeyelim. Konstantinus'tan Fatih'e hatta Sultan Süleyman'a 3. Ahmet'e kadar Tarihi Yarımada'yı hissetmiş Evet. İşlikler bunlar. Coğrafya ile yapıları ödüyorlar. E, Mimarlar evet. yani tabii ki e, e, hakim ideolojiye göre onlar tasarlıyorlar. Elbette. Ama e, Konstantin'in e, o şeylerde maketlerde gösterdiğimiz e, mese yolu hı hı. E, coğrafyanın birebir ifadesidir. Yani e, şey e, adam e, İstanbul'u sanki bizim gibi tepeden bakmış, maketten bakmış da onu çizmiş gibi düşünebilirsiniz. Evet, helikopterle evet, çıkıp, çıkıp yapmış evet, gibi. Yapmış yani, yani bu e, müthiş bir tarihsel sezgidir. İşte İstanbul'u dünya kenti yapan bu e, tarihsel sezgi ve onun sürekliliğidir. Bugün o süreklilik evet, bitti. Kırık. Evet. hocam. Yani siz, onun için ben çok e, şeyim üzgünüm diyeyim. Ee, 1996'da bu sergiyi gerçekleştirdiğiniz dönemde, özellikle sur içi için soruyorum, bir e, gidebileceğiniz bir tarih vardı geçmişe ilişkin. O tarih neydi? Nasıl yani? Yani kaç yıl öncesine kadar ha, gidebildiniz? E, şimdi. Yani ee, o zaman yeni kapı kazıları yoktur. yapılmamış tabii vesaire. Hayır. Orada e, sur içinde e, yanılmış olabilirim. E, kitapta yazıyordur. E, 3000-4000'den bin, geriye gidemiyorduk. O kadar değil mi? Var. Ben de öyle hatırlıyorum. Ama e, daha o zamandan Yarımburgaz ve Fikirtepe falan vardı. Evet. E, sur dışın içinde sordunuz bana onun evet. için. Evet. Sur içine özellikle evet. sordum. Çünkü evet. e, sur içi iskan edilmiş olduğu için tabii fazla da şey yapılamıyordu. E, kazı yapılmış değildi. Ta işte son 15-20 yılda yapılan kazılarla İstanbul'un tarihinin çok daha gerilere gittiği. Evet 8000 bin yıla kadar. Gitti, bin hatta daha, 10, 10 binler, binler konuşul evet, konuşulmaya başlandı. Evet. Evet. Öyle bir şey var. Evet. Bir de 1996'da aslında siz kentin bir fotoğrafını çekmiş oldunuz bu sergiyle birlikte. Evet. Şimdi yeniden bir fotoğraf çektiniz o sergiyi hatırlatacak bir yeni sergi yaptınız. Ama aynı zamanda biliyoruz ki siz bir e, mimarlık rehberi üzerinde de çalışıyorsunuz. Daha önceden bunun İngilizcesini çıkarttınız. 2010 yılıydı sanıyorum. Evet. 2010 yılında Dünya Mimarlar Kongresi İstanbul'da yapıldığı zaman Mimarlar Odası e, kanalıyla evet. yayınlanmış olan oldukça kapsamlı dört ciltten ve ...bir haritalar bölümünden... ...beş rit diyebiliriz ona... ...oluşan bir e, mimarlık rehberi vardı. Evet. Architectural Guide to İstanbul. Evet. Şimdi onu e, güncellediniz... ...ve o anlamda da... ...bir yeni fotoğrafını elde ettiniz. İki dönem arasında... E, ne, ...nasıl farklılık görüyorsunuz? Yani 1996 ile bugün arasında... Şimdi tabii yeni edisyonunda Türkçe edisyon bu. Ee, bir kere yeni yapılan modern yapılar eklendi. Büyük çoğunluğu. Evet. Ama e, o e, bu çalışmamız bizim geçen e, 2013 yılı başında e, bitirildi. E, dolayısıyla o tarihe kadar yapılmış olan yapılar girdi. E, 2014'te yapılmış, bitmiş yapılar e, girmedi ona. 2013'te yapılmış olanlar. 2013 içindeki yapılıp işte 2014'te şimdi yazsa evet. belki 10 tane daha bina o koyacağız. Kadar. Evet. Çünkü seçki, seçiyoruz onların her gökdelerini koymaya mümkün gerek, değil. Mümkün tabii. değil evet. ve de gerek yok. Evet. Seçmek söz konusu. Evet. Dolayısıyla ilk şeyde baskısından, İngilizce baskısından sonra inşa edilmiş olan yeni yapılar ve İngilizce baskısı sırasında atladığımız Belki de unuttuğumuz bazı yapıları ekleyerek aşağı yukarı e, incelenen yapı sayısını 10 şey 1037'ye çıkarttık ki onda e, 900 civarındaydı, 910'du. Evet. Burada e, 150 tane yapı daha ekledik bu şeye evet. ve şimdi basacak bir sponsor arıyoruz. Arayışı evet. içindesiniz, Mimarlar Odası. evet. Böyle bir gayret evet. içinde. Buradan da duyurmuş olduk. Ben gene soruma döneceğim. İki dönem arasında yani 1996 ve 2014 fotoğrafları açısından İstanbul'u nasıl değerli? Yani bir şehir olarak, kent olarak İstanbul'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Hele ki bir mimarlık tarihçisi de olarak. Şimdi ben Uzakdoğu kentlerini de gördüm. Dubai'yi görmedim. Ama e, Hong Kong'u, Şangay'ı falan biliyorum. Ee, İstanbul'un bir Hong Kong olması bana çok acı geliyor. Yani acı veriyor bana. bir Öyle söyleyeyim. Çünkü e, İstanbul bizim için az evvel söylediğim nedenlerle... E, ...çok özel bir coğrafya ve tarih birlikteliğinin... E, ...yeryüzünde az bulunur örneklerinden biri. Ve ona e, incitmememiz <gülüyor> gereken... Bir, bir, bir coğrafya ve e, şey yapmamamız, değiştirmememiz gereken bir tarih kavramıyla bakıyorum ben. O yüzden son yıllarda yapılan gelişi güzel, kontrolsüz büyüme, e, şeyleri girişimleri beni e, irite ediyor açıkça. Evet. Ve e, ben o yüzden kentin 2014 coğrafyesine, görünümüne bakarak. Ya bu kent şizofrenik bir kent oldu diyorum. Çünkü böylesine güçlü bir tarih ve coğrafyayla başlamış, ama sanki onu veya onu bir tarafında duruyor ama kendisini koyvermiş, Hong Konglaşmaya gitmiş. Böyle iki yüzlü şizofrenik bir kent olmaya doğru gidiyor diye. Doğrusu acı çekiyorum. Evet yeni projeler bunu tabi daha da arttırıyor ve evet. endişeyi de e, Benim mesela bu yüzden e, böyle bütün kenti deforme eden yapılara karşı küsmek gibi bir şeyim var. Evet. Duygusal Öyle, tavrım Öyle ne yapıyorsunuz var. başınızı mı çeviriyorsunuz hocam? Evet bakmamaya çalışıyorum. Bakmıyorsunuz. Evet, evet. ve içine girmiyorum. Evet. Yalnız belli bir süre sonra hiç yürüyemez hale gelebilir. Belki. Eğer, sadece evet. kaldırıma bakarak gitmek durumunda kalabilirsin. Evet. Ben e, her gün... E, ...önünden geçtiğim... E, ...karayolları binasının... ...ve onun önündeki... E, ...alanın... ...nasıl kullanıldığını... ...nasıl mimari bir e, şey olduğunu... E, ...bir... ...nasıl diyeyim... Rezalete, e, rezalete dönüştüğünü... ...gerabet mi? Yani... yani o, evet. o bir şeyin a, a, orayı nasıl bir e, inanılmaz e, vurguyla evet. e, öyle ki yani bir, bir oraya zaman, bakamıyorum ve o binaya girmeyeceğim. Evet. Yani şeyim yok. Evet. Yemin ettim o binaya girmem. Evet. Orada dünyanın en önemli konseri de, konseri de olsa ki hayır. klasik müziğe evet. çok üskün evet. olduğunuzu biliyoruz. Evet. evet. Ama, Ama ben girmeyeceğim. Evet hocam. Ee, bu noktada biraz soluklanalım. Ee, bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. I turned the radio on 25 years ago They were playing your song I looked for you on the town Thought I was tracking you down You were I turned the radio on on a long highway, and they were playing your song out and under the stars. And the signal's clear; you were nowhere else but. The Fadi's go. Açık radyodasınız. Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Program konuğumuz Profesör Doktor Afife Batur. Elvan Cantekinle birlikte programı gerçekleştiriyoruz. Evet. İstanbul sergisinden bahsediyoruz. Yeniden İstanbul yeni ve yeniden İstanbul sergisi 1996 yılında Habitat toplantısı konferansı nedeniyle İstanbul'da eski darpane binasında Darpane'yi i amirede açılmış olan 7000 metrekare 400 küsur pano ve birçok Yan etkinlikten oluşan müzik ve moda etkinliklerinden oluşan bir serginin bugüne nasıl yansıdığını biraz evvel konuştuk. Evet hocam bir de bu yan etkinlikler bu sergide sergilenmedi ama onun dışında hem müzik hem moda bölümü oturumlarda ele alınacak evet, herhalde. Evet. Evet. Ee, Tarif vakfı e, her cumartesi günü e, zaten ayın 22'sine kadar sürecek aşağı yukarı e, 4 cumartesi oluyor. Evet 22 Şubat'a kadar. 22 Şubat'a kadar pardon evet, özür dilerim. Yok, ee, yok. Bu ayın 22'si gibi anlaşıldı çünkü. Evet. Bugün ee, 22'si <gülüyor> çünkü evet. <gülüyor> Tam bir ee, ayımız evet, var. var. Evet. Ee, öyle etkinlik programları düzenledi. Öyle bir e, umutla evet. bekliyoruz. Evet. E, müziği Zuluları. Ersu Pekin düzenliyor. Evet. E, modayı ise Çağla Ormanlar Ok düzenliyor. Ok. Evet. E, evet. evet. Şimdi ben e, hani bu ufalma üzerine biraz şey yapmak istiyorum. 7000 metrekareden 700 metrekareye e, indi. He, aşağı yukarı. Aşıkarı, e, e, neler kaybettik? Kay, ee, bir şey kaybettik <gülüyor> mi daha doğrusu? Kaybettik tabii ki. Hı -hı. Çünkü e, yani diyelim ki Bizansıyım e, yahut Osmanlı. Yani benim kendi sorumluluğum için, olduğu Hı -hı. için onu anlatabilirim daha e, şeyle, evet. rahatlıkla. E, Osmanlı bölümünde e, diyelim Lale Devri'ni anlatıyoruz. Lale Devri'ni anlatırken genelde Sadavat Kani eski şeyde Sadavat Kaniyi nedimin şiirini koyuyorduk ee, şeyler e, Sadavat'ın rolüvesini yapan İsveçli bir e, şey e, tasarımcının rolüvelerini koyuyorduk Hı -hı. E, Bu e, şeydeki gravürlerini koyuyorduk ve e, görsel olarak o e, alanı e, hani e, iyice, şey yapıyorduk, dolduruyorduk. Şimdi o mesela diyelim 20 panodan oluşan lale devre altı panoya indirildi. Hı hı. Ama ne yaptık? Mecburen, mecburen e, özetledik ve bir e, hani en e, zorunlu noktalara işaret eden e, panoları getirdik oraya koyduk. E, dolayısıyla tabi e, kendi e, şeyine e, bizim o hani dediğim 10.000 tane bilgi e, kaynağına Gay ulaşıldı hı hı falan hı hı dedim ya hı hı. belge kaynağına ulaşıldı onu o çabayı göremiyorsunuz orada tam hı hı. yani onun e, hissetmenize imkan yok Çünkü size onun e, belli bir bölümü sunuluyor ve en e, zorunlu olan bölümü kısımlara kısımları olarak evet. sunuluyor size Dolayısıyla e, bu bir şey tabii ki özet şimdi şöyle bir şey ben ben yani... hatta buna bir şey dedim bir reani... reanimasyon denemesi yani evet yani canlandırmaya girişiyoruz ama <gülüyor> ee, geçmişte o 96'da açılan sergide e, hani şikayet demeyeyim miyim ama Ova sergiyi gezenlerden önemli bir bölümü. Aslında serginin gez gez bitmek bilmediği, <gülüyor> çok çok hakikaten vakit ayırmak gerektiğini falan söylüyorlardı. Evet. Gerçekten İstanbul çünkü... bu işte. Evet. evet. E, ve gerçekten hakikaten. Yani bütün panoların önünde uzun süre durmak lazım. E, İcabında o yabancı metinleri hani şey yapabiliyorsak, ...anlayabiliyorsak okumak lazım falan Böyle baya bir şeydi süreçtir. Şimdi sanki böyle biraz daha e, şey e, kolay gezilebilecek evet, bir sergi hale evet, geldi galiba. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum açıkçası. Yani böyle bir e, tat veriyoruz. E, ama bunun esasında arkası çok daha büyük ve gerçekten bir de şey olarak geliyor. Yani daha kalıcı ve e, gene hadi Kent Müzesi'ne mi geliyoruz? <gülüyor> <gülüyor> o şekilde bir e, kalıcı bir sergiye dönüşmesi e, belki de mümkün. Onun için hani insanlara böyle bir ateşleme diye, de değerlendireceğim ben bu sergiyi. Evet. Evet keşke. Burası yani, bir kent müzesine çöz, ulaşsa diyoruz. Evet. Ama sanki bununla da ilgili bir takım şeyler, çalışmalar var ama... Var. ...yani kimsenin hmm. haberi yok, bilgisi yok. Ne Şimdi, olduğu belli tabii, değil. E, bir kent müzesi e, İstanbul kadar önemli olmayan kentlerin bile e, sahip olduğu bir evet, tabii, e, de, şey tabii, program. Tabii. E, bugün kent müzesi olmayan büyük kent dünyanın hiçbirinde yok. Dediğim gibi ben Dubai'ye gitmedim ama bütün şeyi uzak doğuyu dolaştım. Her yerde kent müzesi var. Evet. Hong Kong'ta da var, Tokyo'da da var. Şeyde şeyi saymıyorum Batı'daki. Avrupa'yı Avrupa saymıyorum onlarda Avrupa zaten. Amerika var Amerika'yı saymıyorum. Saymıyorum zaten. Evet. Bir insanlar kentlilik bilincine sahip olmak için. Daha çocuk yaşlarda o kent müzelerine götürülüp orada kent hakkında onlara bilgi birikiminin sağlanması gerekiyor. Öyle bir şey yapılması. Evet. Semt, Şimdi... semt müzeleri başladı hocam. Evet, yani ayrıca. Avrupa'daki <gülüyor> evet. birçok kentte şu anda tarihi olan evet. ve bir anlamı olan bütün şeylerle ilgili... E, mahallelerle ve semtlerle ilgili ciddi ciddi hem bilgi belge arşivi oluşturuluyor hem de müzeleri oluşturuluyor. Evet. Mesela şimdi e, hemen e, o parantez açacağım size. Benzer bir girişim mesela Yel Değirmeni'nde yapılıyor. Evet. Gençler tarafından. Gençler tarafından yapılıyor evet. Hayır Yel Değirmeni'nde terk edilmiş bir evi... Don Kişot. Don Quixote. Don, Quixote, Don Quixote. Evet. Ha, evet. Yani. Destekliyor musunuz hocam bu tür e, faaliyetleri? Bu tür fa yani başka e, başka çaresi yok. Başka çaresi yok. yok. Yani evet. bunun tabii ki bir şey kurum tarafından, kentsel kurum tarafından şey yapılması, yürütülmesi, El desteklenmesi, tabii. yani süre İstanbul ve büyük yani. kent belediyesinin bunu yapması lazım. Evet. Ve bunu yaparken veya Kadıköy belediyesi veya Kadıköy belediyesi neyse evet. işte, Kadıköy için, evet. Beşiktaş belediyesinin Beşiktaş, Beşiktaş da, e, hani bunlar e, entelektüel olmakla da e, övünen belediyeler. Tabii. Değil evet, mi? Evet. Şimdi onların yapması lazım. Sosyal buna. demokrat olmakla. Neyse. Evet. Yani hangi siyasi evet. şeyden olursa olsun. Evet. Hepsine düşen bir hepsine görev. Düşen evet. bir görev. Ee, böyle bir şey. Ee, ben ihale edildiğini biliyorum kent müzesinin ve herhalde kent müzesinin konseptinin ihale edildiği veya araştırmaların ihale edildiği ilk örnek olacak. İlk örnek. Evet. Ben hiçbir zaman şeyi anlayamamıştım. Mesela hakikaten bu e, Dünya Kenti İstanbul sergisiyle birlikte bir tane daha sergi verdi o şeyde. E, bu Anadolu'da evet, yerleşimlerdi. Evet, evet. O da fevkalade bir şeydi. Hakikaten çok... Çok bir, iyiydi. E, heyecanla gezilen bir sergiydi. Peki bunlar niye geçici oldu? Niye hani sürekli bir şey... E, çünkü burada obje sergilenmiyor. Burada bilgi, bilgi e, bir sergileniyor. şekilde sergileniyor. Ve o yüzden de yani oturup hani... E, bu şeyi bir tarafta bakımı bir taraftan hani korunması falan evet. da kolay e, sence niye bu bunlar da sürekli hale gelmediğini anlamış değilim çünkü koyacak yer yok yani şu anda tarif vakfı e, elindeki malzemeyi ne yapacağını bilmiyor e, çünkü e, darphaneden çıkarıyorlar onları evet, e, mahkemeyi yapıyor. kaybettiler Hı -hı. Hı -hı. E, kültür bakanlığı daha önce ver, yaptığı tahsis işlemini geri aldı ve sonuç yani şey sorun mahkemeye şey yapıldı gitti ve tabii kültür Bakanlığı orayı kendisine tahsis, şimdi arkeoloji müzesine tahsis edilecek orası dolayısıyla oradan çıkarıyorlar tarih vakfı nereye koyacak o malzemeyi yani öyle bir şey yok. Ee, bunu evet. kapsayacak ee, kültür, bir yer yok. Hayır bunun olduğunu. sadece tarih fakir gibi bir sevil toplum kuruluşunun üzerine yıkmak da bir tabii, yani, tabii. Yani, o, orada Tabii. Öyle olur. bir sorumluluk. E, tamam yüklenmiş bir tarihte yapmış. E yani, ama artık bundan sonra onu birisinin devranması, birilerinin devralması lazım. Evet. Yani bunu e, artık İKSV mi yapar? İstanbul Araştırmaları Enstitüsü mü yapar? İstanbul Büyükşehir mi Biri yapar? Değil, evet. Kim yaparsa yapar ama evet. bu parçalanmış durumda. Yani bana sorarsanız e, bana acı veren bir parçalanma bu. Evet. Benim çünkü e, orada e, şeyim geçti. Emeğiniz var. İki evet. yılım hem de nasıl evet. bir emek. Şimdi hocam siz İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladınız. Evet. E, ve İstanbul Sözleşmesi'nde diyor ki yerel yönetimler kent kültürünün yaratıcı ve çok sesli bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Evet. Hmm. Kentlilerin ve kar amacı gütmeyen kurumların önereceği kamusal nitelikli projeleri teşvik eder. Sanat eğitimi üretimi ve sunumunun desteklenmesi amacıyla belediye bütçelerinde pay ayırır. Burada hazır olan bir şeyden bahsediyoruz, yani vakti zamanında yapılmış, emek verilmiş her şeyi evet. hazır olan sadece bir mekana götürülecek ve orada sergilenmeye başlanacak ve kent müzesinin de çok önemli unsurlarından birisi haline gelebilecek ee, ama bu e, çabayı maalesef göremiyoruz. Neden İstanbul Sözleşmesini imzaladınız hocam? Çünkü bunlar bir kentin kenti olabilmesi için e, gerekli koşulları içeriyordu onun için. Evet. Yani e, vazgeçilmez koşulları içeriyor. Orada şey yaptığımız, evet. im, altına imza koyduğumuz. Evet. İstanbul İstanbul hepimizin nokta org sitesinden e, bu sözleşmeye ulaşmak mümkün ve evet. e, aynı zamanda imzalamak da mümkün. E, bütün dünyayı. ıslak ise... imza verdim? Evet, <gülüyor> sizden <gülüyor> ıslak imza aldık. <gülüyor> Çok yoğun bir gününüzde tam serginin açılış gününde aldık. Evet, evet o onu saklıyoruz. O, o da tarihi bir belge. <gülüyor> Oldu. Çünkü Change.org üzerinden e, yürüttüğümüz bir evet. imza kampanyası bu. E, biz e, her haftaki programımızda, geçen hafta başladık buna. E, i̇lk e, konuğumuz da e, İpek Akbunar e, hocamız ha, evet. idi. Onun e, değerli görüşlerini değerli aldık. Evet. E, şimdi bugün de sizden alıyoruz. Onun için telefonla bağlanmıyoruz bugün. <gülüyor> Evet. E, son dakikalarımıza... Son dakikalar. Ben onun için serginin yeri e, şeyi biraz daha bir bilgi verirsek dinleyicilere çok iyi olacak. Peki hemen tekrarlayayım D isterseniz. Lütfen. Lütfen. E, Karaköy'de e, şöyle hatta tarif edeyim yolu. Beşiktaş'tan Karaköy'e giderken sağ tarafta Sembenova Lisesi'ne gelmeden az evvel yolun e, e, şeysinde yola cephe veren yüksek bir tarihi bina var. Böyle koyu renk Taşlardan, çok da güzel bir bina değil evet, mi? Evet. Koyu renk taşlardan inşa edilmiş. Çok soylu görünümlü bir bina var. Orası Rum İlkokulu. Ve o binada açıldı sergi. 22 Şubat'a kadar açık. Pazartesi hariç her gün saat 11-19 arası kesintisiz dolaşılabilecek. Evet. Ve ben hele gençlerin... Yani e, şeyi dünya kenti İstanbul sergisini Şerçini... falan görmemiş olanların evet. orayı görmesini çok isterim. Okulların oraya getirilmesini çok isterim. Hatta 96'da daha doğmamış olanlar evet. değil mi? Değil mi? Evet. Yani evet. orada e, ilk öğrencilerinin, ortaokul öğrencilerinin oraya getirilmesini e, sağlık veriyorum. Yani e, onlar hiç değilse, özet olarak bile olsa. Ee, İstanbul konusunda coğrafyamızı bir... ve yaşamımızı çünkü sadece tarih değil sadece coğrafya değil ve orada yaşam da var yaşam da anlatılıyor çünkü evet. ee, dolayısıyla çocuklar e, tarih dersinden sıkılsalar da coğrafyadan usansalar da orada yaşamı görecekleri için e, ilgilenebilirler yani mutlaka ben, ben gidilmesini hani, e tavsiye ederim. Çünkü hakikaten yaşadığı kenti öğrenmesi açısından yaşadığı kentle ilgili... Bu sergi ilgili, önemli. Bu sergi yani. önemli. Yani İstanbul'da bir şekilde yaşıyorum diyebilmek için İstanbul'un tarihi, Ama coğrafyası... Ama kamu biraz kurumları bu konuda e Ona, şey e doğrusu hiç... E ilgili o, davranamıyorlar. Ona, ona bağlamaya çalışacağım hocam. Yani hiçbir şey olmasa bile bunun Milliyetin Bakanlığı tarafından bir şekilde desteklenip... ...bunun kalıcı hale getirmesi, işte semestere yakın tarihlerde şurada burada... ...öğrencilerin buraya gidilerek birazcık o derste okuduklarını da pekiştirmeleri... ...bu, bu perspektifle görmeleri hakikaten çok büyük katkı olur. Evet. Ama yerel yöneticilerimiz herhalde açılışa... Mutlaka gelmişlerdir değil mi hocam? Ee, yerel yöneticimler seçim derdinde oldukları için hiçbir ilgi göstermedi. Sadece e, doğrusu hakkını yemeyelim. Kadri Topbaş bir telgrafla, telgrafla. E, evet. şey yaptı, kutladı bizi. Bu evet. biz belediyeden vazgeçtik, mi? Gene Milli Eğitime döndük abi. <gülüyor> bu eğitim, evet. bu şekilde bizim... Evet ben yani doğrusu An Ankara halleder, halleder bize. Milli Eğitimin e, ilgilenmesi biz, gerektiğini biz düşünüyorum. Işte. Yani e, hatta Tarih Vakfı e, Milli Eğitim'e bu konuda bir briefing belki vermeli. Evet. Evet. evet. Gerçekten yani hakikaten tarihi de öğrenmenin bir başka yolu da bu yani. Bu, bu yolu. Tabii. Co, co. Şimdi çocuklar tarihten sıkılabilirler ama oraya geldikleri zaman o tarihi görsel olarak algılamaya e, durumunda olacaklar. Büyük patlamadan sonraki giden o tarih şeridini görecekler. Büyük evet, patlama yani. neymiş diyecekler bir kere. Tabii değil o, mi? büyük patlama da birazcık değişik bir konu. Evet. Şimdi bugünlerde, değil mi? Tartışılıyor. Tartışılıyor. Evet, Milliyetimde. Doğru. Evet. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Ee, hocam binanın binayı çok güzel tanımladınız. Karaköy evet. Rum İlkokulunu. O binanın yapım tarihi nedir? Ee, çok özür diliyorum. Rehberi yazmış biri olarak buraya gelmeden bakacaktım şey yani unuttum tarihini Unuttunuz. ama aşağı yukarı 19. yüzyılın sonu sonlarında evet. değil mi? Yani, evet. aşağı değil, sonlarında. yani aşağı yukarı değil sonlarında. Ve senelerce orası Rum ilkokulu evet, olarak evet. kullanıldı. Kullanılmış. Son, sanıyorum 4-5 yıldır kullanılmıyor. Evet. Şimdi sergi Sergi mekanı olarak, sergi mekanı olarak Biyan, kullanılıyor. Bienallerde Biyanlar bu tür sergilerde evet. sergi mekanı olarak kullanılmaya çok uygun bir bina çok değil. Okul. Değil. Değil. Öyle Değil. mi? Çünkü hı. çok katlı yani sergide evet, katlı, e, o e, yüksek katlar her seferinde kat değiştirme hı hı. E, şeyleri dolaşanları doğru yorabilir. Evet. E, fakat, bir de asansörü yok falan asansörü o bakımdan yok. haklısınız. Yoksa çok geniş, üst çok katlar geniş. çok geniş. Evet. E, Hatta en halde... üst katı biz kullanamadık. Evet. Orası da evet. çok güzel bir çok kat. Çok güzel bir kattı. Orayı kullanmak istiyorduk ama vakit kalmadı. Kullanamadık. Evet. E, Sulukule. E, evet. Çok... E, Sulu Kule'nin çok güzel e, şeyleri vardı. Evet. E, bir de bu e, mükssüzleştirme nokta Orkun e, harika sunumları vardı. Sunumları vardı. E, çok enteresandı. Evet. Yani o bakımdan. Orada, yani e, şimdi Karaköy yeniden keşfediliyor adeta İstanbul'da. Evet. Evet. <gülüyor> e, son bir yılda iki yılda oradaki şey entelektüel ve kültürel yaşamda müthiş bir canlanma var. Evet, evet. Restoranlar, kafeler vesaire açılıyor. Tabi mimarlar odasının, inşaat mühendisler odasının orada bulunması, bulunması bir şey oldu, ivme oldu. oldu. Evet, evet. İvme oldu ve ikisinin şey, de birbirine bakan bir binalar binaları olması var. da önemli. Evet. Ve o şey oldu. Peki bizim kaç dakikamız var? Bir, bir iki bir dakikamız iki dakika. var. Evet. Evet. Şimdi beş yıl sonra bu sergiyi yeniden açmak söz konusu olursa. Kentsel dönüşüm bu sergiyi nasıl etkileyecek konusunda bir şeyiniz var mı? Son bir yorumunuz. <gülüyor> o sergiyi herhalde ben düzenlemeyeceğim. Tasarlamayacağım. <gülüyor> Size <gülüyor> uzun ömürler biliyoruz ben... hocam. Ederim. Hayır. Öbür anlamında değil. söylemediğini <gülüyor> biliyorum <gülüyor> ben. <gülüyor> evet, evet. Evet. Hayır. Ben öbürkünü anlamak istemedim. <gülüyor> ben Ondan istinab ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir kenti. <gülüyor> değil mi? Yani ben o zaman hayallerime sığınmayı tercih ederim. evet. evet. Ve geçiş şeye. Bugün tabii çok önemli e, bir şey söylediniz. Yani o İstanbul'u bozan binalara e, bakmamak için özel bir gayret evet, gösteriyorum. Ama ben yalnız olaraktan... da değilim. benim tabii, tabii, olan tabii, çok tabii, insanlar. Tabii, tabii. Ee, hakikaten bir yıl arkadaşım. Biz köprüden geçerken karayollarını görmemek için başımızı şeye Marmara'ya evet. çeviriyoruz diyorlar. Evet, evet. Yani mimar arkadaşlar. Fakat öyle de hakim bir bina ki yani e, kafanızı nereye döndürseniz evet. belli noktalarda gene evet. de karşınıza çıkılıyor. Bu hali imarı azaltılmış hali değil mi? Eski, evet. İlk başta evet. daha da büyük fazla imar. <gülüyor> evet. <gülüyor> o zaman ne yapacaklar <gülüyor> çok merak ediyorum. Hiç Aynı şey daha fazla. Para kazanacak. Evet zaten. hocam İstanbul sergisini e, bütün dinleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Rum İlkokulu'nda Karaköy Rum İlkokulu'nda 22 e, Şubat'a kadar, Şubat Şubat kadar devam ediyor. Aynı zamanda pazartesi hariç. Pazartesi hariç. 11-19. Sabahları 11 akşam 19'a kadar devam eden e, bir sergi. Pazartesi özellikle de e, gençleri ve çocukları Çocuklar. götürüp gezdirmek evet. çok evet. önem kazanıyor. Evet, aynı zamanda İstanbul Sözleşmesini de İstanbul e, hepimizin nokta org sitesinden Ulaşılarak imzalamalarını ne? Orada imzalamalarına var mı? Gezen, ha, gezenler bir daha heyecanlı kapı orada imzalıyorlar. Orada imzalama. imzalayabilirler tabi. Evet. Yani oraya o, da bir, şey oraya, o, oraya bir, da bir e, küçük masa oluşturulacak. Çok tabii. iyi olur. Evet. Onu yapalım. Bunu, bunu da bir an evet. Onu yapalım. yapalım. Hı -hı. Evet. Orada çünkü kitap satışı da yapılıyor şimdi. Doğru. Hı -hı. Tarih hakkında kitaplar evet. satılıyor. O fotoğraflar fotoğraflar yani. satılıyor. Fotoğraflar evet. satılıyor. Onun için. Ah, İstanbul'a ilişkin çok güzel fotoğrafları da satın alma imkanı var. Dolayısıyla şeyde orada açılabilir. imza da açılabilir. Bu evet. arada Tarih Vakfı'nın 20. yılını kutlayalım. Evet. Değil mi? Daha nice Tabii, 20 yıllara diye. Evet ee, Emeği geçenler herkese başlayayım. Ben de kurucu üyelerinden olarak e, onur duyuyorum. Evet. Hakikaten evet. Evet, evet, evet. Evet, onur vesilesi hepimiz için ve Türkiye için. Evet. E, zamanımızı doldurduk. Hocam size çok teşekkür ederiz. Rica ederim. E, ben de teşekkür ederim. Bizimle Sergimizi e, duyurma fırsatı evet. verdiğiniz için. Sağ olun, Sağ olun hocam. Evet. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz... Profesör Doktor Afife Baturş hocamızı kendisiyle yeni yeniden İstanbul sergisini konuştuk bilgileri aldık gelecek hafta yeni bir altı saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız hoşça kalın